İki cihan güneşi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 17. Bölüm Selamun Aleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, bir evvelki bölümümüzde Hayber, fethi başarıyla tamamlanmıştı. Hayber'de yasaklanan dört madde vardı. Esir alınan kadınlara dokunulmayacak, ehli merkeplerin etlerini yemeği, her yırtıcı azı dişli hayvanın etini yemeği, ganimet mallarının bölüştürülmesinden önce, satılması veya satın alınması yasaklanmış oldu. Ayrıca Fedek Yahudileri ile anlaşma yapıldı. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber Hayber'den ayrılıp Vadil Kur'a'ya hareket etti. Burası Hayber ve Teyma arasındaki köylerin bulunduğu bir yer. İslam'dan önce Yahudiler buraya yerleşmişler, burayı imar etmişlerdi. Biliyorsunuz Beni Kurayza Yahudileri Hendek Savaşı'nda yeni bir hainlik yapmışlardı. Civar Yahudiler de onları da yanlarına alarak Medine üzerine yürümeyi karar vermişlerdi ancak bu fırsatı elde edememişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce onları İslam'a davet etti. Müslüman olduğunuz takdirde kanlarınız bağışlanacak. Mallarınız da yine size bırakılacak. Kalplerinizde gizlediklerinizin hesabını da Allahu Teala bilir. buyurmuştu. Vadil Kura ahalisi bunların hepsine reddetmiş ve çarpışmaya hazırlanmıştı. Bunun üzerine Müslümanlar onları çepeçevre kuşattı. İlk günü ceryan eden çarpışmada Yahudilerden on kişi öldürüldü. Efendimiz aleyhisselam ikinci kere onları İslam'a davet etti. Yine hiçbir şekilde kabule yanaşmadılar ve mücahitleri tam tersine karşı koydular. Lakin mücahitlerin çok sıkı çarpışmalarından bunaldılar ve daha fazla karşı koyamadılar. Teslim oldular. Bol miktarda ganimet elde edildi. Medine ile Şam yolu üzerinde, bahsettiğimiz Hayber ve Tebük arasında bulunan, Teyma mevkiinde de yine bölük bölük Yahudiler vardı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber ve Vadil Kur'a'da yaptıklarını haber aldılar. Bu sebeple, İslam ordusu buraya gelir gelmez, onlar hiçbir karşılık vermeden cizye vermeyi kabul ettiler. Peki, Hayber Fethi'nin önemi nedir? Kısaca anlatalım. Böylelikle, Arabistan'daki o Yahudiler, İslam devletine tabi oldular. Daha önce de Hudeybiye, barış anlaşmasıyla müşriklerden gelebilecek, herhangi bir tehlike önlenmiş bulunuyordu. Bu fetihle beraber, İslamiyet, büyük bir serbestiyet imkanına kavuştu. Hudeybiye-Sulh anlaşmasıyla, müşriklerin, Yahudilerin yardımına koşmaları veya onlarla işbirliğine girişmeleri önlenmiş oldu. Hayber fethinde esir alınanlar arasında, Hz. Safiye annemiz de vardı. Asıl ismi Zeynep olan Hazreti Safiye, beni nadir reisi Huyey bin Ahdab'ın kızıydı. Annesi ise yine beni Kurayza Yahudileri eşrafından olan Semevel'in kızı Berre. Hayber Yahudileri reislerinden Rebi bin Hukayk'ın oğlu olan Kinane ile yine evlenmişti. Hayber günü Rebi öldürülünce dul kaldı. Müslümanlar tarafından da Kamus Kalesi'nin teslim olması sırasında esir alındı. Esirler toplandığı zaman Dıhiyetül Kelbi Efendimiz'e gelip bir cariye istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de esirler arasından bir cariye almasına müsaade buyurmuştu. Bunun üzerine Hazreti Dıhiyet radiyallahu An Hazreti Safiye annemizi beğenip aldı. Fakat asabı ı kiram, Hazreti Safiye'nin Hayber reisinin gelini ve Beni Nadir'in en şerefli ailesinin kızı olduğunu düşünerek uygun görmedi. Daha sonra Efendimizin aleyhisselam yanına geldiler. Ya Resulallah, Beni Kurayza ve Beni Nadir'lerin reisi Huye'in kızı Safiye'yi Dıhye'nin alması uygun değil. Onu ancak siz almalısınız diye itiraz ettiler. Efendimiz bu itirazı kabul etmedi takdirde ashabı güzenin kalben rahatsız olacakları muhakkaktı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Dıhye'ye başka bir kadın almasını emir buyurdu. Hazreti Bilal'i de Hazreti Safiye annemizi getirmeye gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir savaş sonrası prensibi vardı. Daha doğrusu prensipleri vardı. Onlardan biri de mağlup ettiği veya teslime mecbur bıraktığı düşmanla uzlaşma yoluna gitmesiydi. Hz. Safiye ailesi Yahudiler arasında itibarlı ve şerefli bir aile olarak biliniyordu. Elbette onun mevkinin muhafazası İslamiyet ve Müslümanlar için iyi neticeler ve faydalar doğurabilecekti. Diğer bir hususta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bazı evliliklerinde siyasi durumu göz önünde bulundurmasıydı. Yani bir kabilenin veya bir kavmin ileri gelenlerinden birinin kızını almakla, o kavmi, o kabileyi düşmansa eğer, İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı en azından, düşmanlıklarını hafifletip yumuşatıyor, arada bir akrabalık bağı doğuyordu. Nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Safiye annemizi gördü. Yüzünde bir darbe çürüğü gördü. Sebebini sorunca Safiye annemiz şöyle izah etti. Kinane bin Rebi ile evlendiğim ilk gece bir rüya görmüştüm. Rüyamda Medine tarafından bir ayın gelip kucağıma düştüğüne şahit oluyordum. Bunu Kinaniye anlatınca bana kızdı ve ''Sen ancak Hicaz hükümdarı olan Muhammed'e varmak istiyorsun.'' dedi, yüzüme bir tokat vurdu. İşte onun izi kaldı dedi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Safiye annemizi hürriyetine kavuşturdu ve onu ezvacı tahirat arasına katarak şereflendirdi. Çok bağlı bir hanımdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahba mevkinde Hz. Safiye annemizin kendisine ait olan çadırda gerde girdi. Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabı kiramla Medine'ye artık yaklaşmıştı. Sabah namazı vaktine de çok az bir zaman kaldı. Mücahitler tüm gece yoldaydılar. Hiç istirahat etmediler. Nihayet bir yerde konakladılar. Efendimiz aleyhisselam sabah namazı vaktinizi kim belirleyecek? Kim bekleyecek? Belki uyuyabiliriz diye ashab-ı kirama sordu. Hazreti Bilal radiyallahu anh, ben beklerim dedi. Bunun üzerine herkes uyudu. O arada Hazreti Bilal radiyallahu anh da namaza durdu. Uzun müddet namaz kıldı. Sonra çökmüş devesine yaslanarak sabah namazının vaktini gözlemeye başladı. Olacak ya o esnada uykuya daldı. Zaman geçmişti. Mücahidlerin inna lillah ve inna ileyhi raciun demeleriyle uyanabildi. Onlar da sabah namazını kaçırdıklarını anladılar. Evet güneş doğmuş her taraf aydınlanmıştı. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem telaşla Ey Bilal nedir bu yaptığın bize diye sitem etti. Şöyle cevap verdi Hazreti Bilal. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin ruhunu tutan kudret benim de ruhumu tuttu. Bırakmadı deyince Efendimiz aleyhisselam tebessüm etti. Doğru söyledin buyurdu. Daha sonra da kaldıkları vadiden çıkıldı. Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki burası şeytanların eğleştiği bir vadidir. Orayı terk ettiler abdest aldılar ve ezan okundu, beraber namaz kılındı. Ve yolculuk başlıyor Medine'ye. Efendimiz aleyhisselam, bütün bu olup bitenlerden sonra, Medine'ye doğru yola çıktı, Uhud dağını gördü, Uhud dağını gördüğünde, biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi diye buyurdu. Yine ordusuyla Medine'ye girerken de, ya Rabbi, senden başka mabud yoktur. Yalnız sen varsın. Senin ortağın yoktur. Bütün mülk senindir. Bütün ham da senindir." diye dualar etti. Ve geldik hicretin 7. senesine. Zilkade ayındayız. Miladi olarak 628 Biliyorsunuz bu tarihten bir sene önce 6. yılda Efendimiz aleyhisselam ve Müslümanların Kabe'yi ziyaret edip umre yapmalarına Kureş müşrikleri mani olmuşlardı ve Hudeybiye anlaşmasıyla beraber Müslümanların bu niyet ve arzuları bir sonraki seneye aktarılmıştı. Allahu Teala'nın izniyle Efendimiz bu bir sene zarfında birçok Başarılar elde etti. Devrin hükümdarlarını haberdar etti, davette bulundu. Bir kısmı Müslüman oldular. Bir kısım Yahudiler artık savaşamayacak duruma geldiler. Tesirsiz duruma geldiler. Serberi Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yerine Uveyf bin Azbat'ı vekil bıraktı, Umre için hazırlanmış bulunan, 2000 civarındaki Müslümanla beraber Medine'den Mekke'ye, Beytullah'a doğru yola çıktı. Müslümanlar yanlarında 60 kurbanlık deve sürüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca Kureyş müşrikleri tarafından herhangi bir saldırı veya bir karşı koymaya maruz kalabilirler düşüncesiyle yanlarına harp silahları da aldılar. Müslümanların kalbi heyecan ve sevinçle dolu. Hem vatanlarına dönüyorlar. Ondan daha önemlisi Beytullah'a varacaklar. Yedi sene olmuş dile kolay. Yedi sene önce terk etmek zorunda kaldıkları baba ocaklarına gidecekler. Kendilerini hakir gören, eziyet eden, kendilerine olmadık işkencelerde bulunan Kureyş müşriklerine İslam'ın, İzzetini, haşmetini, şerefini göstermeye gidiyorlar. Zulhuleyfe mevkine vardılar. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Silah yüklerini, kurbanlık develerini önden gönderdi Ve orada ihrama girdi. Artık telbiye sadaları her yerde inletiyor. Her yerden duyuluyor sesler. Lebeik, Allahum ve lebeik, lebeik ela şerri kelle kelle beik. İnne alhamde ve nimete lekevel mülk la şerri kellek. Bu seslerle inledi ortalık. Önden giden yüz atlı birliği ve beraberinde götürdükleri silahlar bir yere kondu. Nedir bunlar diye sordular. Muhammed bin Mesleme "Efendimizin süvarileri" dedi ve devam etti. "Kendileri de inşallah yarın sabah burada olacaklar." Adamlar şaşkına döndü ve son sürat haberi Mekke'ye ulaştırdılar. Herkesde bir korku. Eyvah, Müslümanlar üzerimize yürüyecek. Efendimiz Aleyhisselam, gerçi Hendek Harbi'nden sonra artık onlar bizim üzerimize değil, biz onların üzerine yürüyeceğiz buyurmuştu da. Lakin o gaye ile buraya gelmedi. Sadece anlaşmada da belirtildiği gibi Kabe'yi ziyaret edecekler, umrelerini yapacaklar ve dönecekler. Ama müşrikler çok korktular. Telbiye sadaları devam ediyor. Müslümanlar Merru geldi. Orada bütün silahları Batnı Yeceç denen bir mevkiye gönderildi. Silahları beklemek üzere de 200 kişi görevlendirildi. Bu sırada Kureyş temsilcileri geldi o Yeceç mevkine. Ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde sana, bizim küçük veya büyük herhangi bir hıyanetimiz, vefasızlığımız haber verilmiş değildir. Niye buraya silahla geldiniz? Biz bir şey yapmayacağız ki sana. Şöyle buyurdular. Harem'e kınlarında sokulu kılıçlardan başka silahla girecek değiliz. Ben, çocukluğumdan beri, hayatımın her safhasında ancak verdiğim sözde durmakla, ''Vefakarlıkla tanınmış bilinmişimdir. Fakat silahların bana yakın bir yerde bulunmasını isterim.'' Kureyş'in temsilcisi tasdik etti. ''Evet, doğru diyorsun. Senden beklenen sana yaraşanda iyilik ve vefakarlılıktır.'' Bu durum süratle Kureyşlilere ulaştırıldı. İçlerini kemiren düşmanlık duygusunun eseri olarak Müslümanların bu muhteşem sevinç ve nurani bayramlarını yakından görmemek için o gün Mekke'yi terk ettiler. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'de yıllar sonra Müslümanlarla beraber. Muhteşem bir giriş. İhtişam ve vakarlı bir giriş. Devesi kusvanın üzerinde. Müslümanlar etrafında bölük bölük inatsanız yere düşmez. Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk nidaları Mekke'nin her tarafında yayılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'a vardılar. Mescid-i harama girince, mübarek omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp, sol omzunun üzerine atarak sağ omuzlarını açtılar ve bugün kendisini şu şirk ehline kuvvetli ve zinde gösterecek olan kahramanları Allah rahmetiyle yargılasın esirgesin buyurdu. Sonra da, Kabe-i muazzamayı üç kere koşa koşa ve omuzlarını silke silke tavaf etmelerini emretti. Zira Kureyş müşrikleri yanımızdan çıkıp gittikten sonra, bütün asap, bütün Müslümanlar hastalık ve yoksulla boğuşuyorlar şeklinde dedikodu çıkarıyorlardı. Yani bir nevi kendilerini teselli etmeye çalışıyordu müşrikler. Onun için bu bir gövde gösterisiydi. Cenab-ı Hak bütün bu dedikodularını sevgili Resul'üne bildirdiği için o da ashabı kirama güçlü ve kuvvetli görünmelerine emrediyordu. Kasvanın üzerinde. Kasvanın yolları Abdullah bin Revahan'ın elinde. Sahabeler de sağ omuzlarını açtılar, tavaf için bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hacerül Esved'in yanında. Elindeki değnekle dokunarak, onu istilam etti. Sonra da değneği öptü. Asabı ı da ne gördüyse aynını yaptı. Ashab-ı güzin, tavafın ilk üç devresinde, Efendimizin emri gereği, Hızlı hızlı ve çalımlı yürüdüler. Üç tavaf böyle tamamlandı. Aradan bir müddet geçtikten sonra, Normal tavaflarına devam ettiler. Yürekleri düşmanlık ve kinle dolu müşrikler, Efendimiz'de de ashabı kiramı gözetlemek maksadıyla, Dağ başlarına çıkmışlardı. Müslümanların, Omuzlarını silke silke, koşa koşa üç kere tavaf ettiklerini görünce, ''Demek dediler, Medine'nin humması, sıtması onları zaraf vermemiş, onları zayıf düşürmemiş. Baksanıza, yürümeye kanaat etmeyip bir de silkine silkine koşuşuyorlar.'' Müşriklerin bu şaşkın bakışları arasında, Kabe'yi yedi defa tavaf ettikten sonra, Makam-ı İbrahim'de iki rekat tavaf namazı kılındı. Daha sonra say görevi yapılması için Safa tepesine çıkıldı. Safa ile Merve tepeler arasında yedi kere say yapıldı. Ardından kurbanların kesilmesine geçildi. Umre tamamlanmıştı. Sonra fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'nin içine girmek istedi. Ancak müşrikler bu anlaşmamızda yoktu diyerek müsaade etmediler. Öyle vakti girmişti. Efendimiz, Hazreti Bilal'e Kabe'nin üzerine çıkarak öyle ezanını okumasını emretti. Peygamberimiz aleyhisselam ve Müslümanlar, Hazreti Bilal radiyallahu anh'ın yanık sesiyle okuduğu ezanı huşu ve huzur içinde dinlerken, müşriklerin ileri gelenleri, tedirgin ve üzgün görünüyordu. Garip garip laflar ediyorlardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Allah Ebu Cehil'e, bu kölenin söylediğini işittirmemek ihsanında bulunmuş, iyi ki ölmüş, diyordu. Müşrik Saffan bin Ümeyye, şükür ki Allah bunları görmeden babamı aldı götürdü diyerek tedirginliğini ifade ediyordu onlar kin düşmanlık ve kıskançlıklarından dolayı böyle çirkin laflar ederken asabı kiram saf bağladı gözlerinde yaşlar dillerinde dualarla alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda el pençe namaza duruyorlardı Öğle namazı burada eda edildi. Hudeybiye anlaşması gereğince, Mekke'de kalma müddeti olarak, tayin edilen üç gün böylelikle doldu. Hayatı boyunca düşmanıyla dahi ahdini bozmamış bulunan, Fahri Alem Efendimiz, gönülden kalmayı istediği halde, sözüne muhalif düşmesin diye oradan gidecekti. Bu üç gün zarfında Müslümanlar Mekke'de birçok akrabasıyla görüşme imkanını da buldu. Yani Mekke fethedilmeden önce aslında oranın gelişimiyle alakalı nasıl fethedilebilir bunun cevabı da alınmış oluyordu. Tam Mekke'den ayrılış sırasında bir ses duyuldu. Amca, amca diyordu bu ses. Herkes dönüp baktı. Sesin sahibi şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anın küçücük kızı Ümame. Mekke'deydi. Sesinde bir imdat. Beni kurtarın. Bu şirk diyarından beni alın der gibi bir mana vardı. Ve sanki bütün Mekke bir ağız olmuş, beni bırakma diye bu biricik yavruyla birlikte imdat diliyordu. Kalbi şefkat ve merhamet deryasını andıran Efendimiz aleyhisselam döndü, minicik yavrunun elinden tuttu, Medine'ye beraberinde getirdi. Hicretin yedinci senesinin bazı önemli hadiseleriyle bitirelim. Yedinci yılı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Havazin kabilesinden dört oymağın, grubun, Medine'ye takriben 10 kilometre uzaklıkta bulunan, Türebe Vadisi'nde bir araya geldikleri haberini aldı. Bu gruplardan biri olan Sa'd bin Bekroğulları, Hayber Yahudilerinin, Hicretin 6. yılında Medine'ye yapacakları baskında kendilerine yardım edecekleri vaadinde de bulunmuşlardı. Bunun üzerine hicretin 7. senesi Şaban ayında Hazreti Ömer radıyallahu an görevlendirildi. 30 kişilik bir askeri birlikle türebe yollandı. Düşman, mücahitlerin kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber almışlar ve kaçmışlardı. Dolayısıyla kimseye rastlayamadılar. Tekrar Medine yolunu tuttu Müslümanlar. Cedir denilen mevkiye geldiklerinde kılavuz orada bulunan Hasam oğulları üzerine yürümesini teklif edince Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz onlarla çarpışmama emretmedi diye cevap verdi. Hiçbir çarpışma olmadan Hazreti Ömer radıyallahu an geriye döndü. Aslında bir bakıma Hazreti Ömer'in Türev'e yaptığı seferi tamamlamak mahiyetini taşıyan bu seferde, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yine Şaban ayında Hazreti Ebubekir'i radiyallahu An bu sefer gönderdi nereye? Necid bölgesindeki hava ziniler üzerine beraberindeki askeri birlikte hava zinilerin yurduna varan Hazreti Ebubekir radiyallahu An Ansızın onlara bir baskın düzenledi. Bazılarını öldürdü, bazılarını esir aldı, ele geçirdi. Yine, Eban bin Said bin As radiyallahu anh, Müslüman olmuştu, bilinen, tanınan zatların başındaydı. O da yedinci yılın başlarında, İslamiyetle şereflenmiş oldu. Geçiyoruz sekizinci seneye. Hicri, sekizinci sene. Artık yavaş yavaş, Siyerimizin de bu güzel yolculuğumuzun da sonuna geliyoruz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, hicretin 8. senesine, kızı Hazreti Zeynep radiyallahu anha'nın vefatı olayıyla girdi. Zeynep validemiz, ilk meyvesiydi Hatice annemizin. Gariptir ki, Efendimizin İbrahim hariç, biliyorsunuz diğer erkek çocukları, İslam'dan evvel henüz çok küçükken vefat etmişlerdi, lakin kızları muhterem babalarının risalet devresine yetiştiler. Yine Hazreti Fatıma radiyallahu anha, annemiz hariç, onlar da Efendimiz hayattayken vefat ettiler. Zeynep radiyallahu anha, Efendimiz henüz 30 yaşlarındayken dünyaya gelmişti. O da annesiyle beraber ilk iman edenlerden. Hazreti Zeynep'in kocası Ebul As bin Rebi, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Halen'in oğluydu. Ebul As henüz o zaman Müslüman değildi. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep'le evlenmesine muhalefet etmedi. Herhangi bir yasak, layıcı hüküm gelmemişti. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği halde kocasının müsaade etmeyişi sebebiyle değerli kızı Hazreti Zeynep annemiz Mekke'de kalmıştı. Hicretin 7. yılında Ebu'l-As Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Zeynep'i tekrar kendisine mehirsiz geri verdi. Daha önce bir ayrılık yaşanmıştı. Ve Zeynep annemiz vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına iç gömlek yapılması için beline bağladığı fotasını çıkardı, yıkayanlara verdi ve namazını da bizzat kendisi kıldı. Sonra kazılan kabrine düşünceli ve tesir içinde indi. Biraz durduktan sonra sevinç içinde dışarı çıktı ve Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabir sıkıntısı ve hararetini hafifletmesi için Yüce Allah'a yalvardım. O da bu dileğimi kabul buyurdu dedi. Ve sonra Zeynep validemiz defnedildi. Zeynep validemiz Mekke'den Medine'ye deve üzerinde, o deve üzerinde bir koruma var demiştik ya, Hevdeş deniyordu. O hevde için içinde hicret etmiş, Zituva mevkinde Kureş müşriklerinden iki kişi mızrakla vurup onu bir kayanın üzerine düşürmüşlerdi. Bu olayda çocuğu düşmüş ve vefat etmişti. Akan kan yüzünden hastalanmıştı. Vefatına sebep olarak bu olay anlatılır. Allahu Teala rahmet buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Hendek Muharebesinde Müslümanların etrafını saran Ebu Süfyan kumandasındaki 10 bin kişilik ordunun dört yüzünü beni mürreler teşkil ediyordu. Diğer kabilelere olduğu gibi Müslümanları sırtından vuran, anlaşmalara hep itiraz eden ve anlaşmaları bozanlara operasyonlar düzenleniyordu. 28 şehidin kanının hesabının sorulması gerekiyordu. Gereken ders verilmeliydi. Galip bin Abdullah radiyallahu emrindeki mücahitlerle beraber o beni mürrelerin çok yakınına kadar gitti. Evvela mücahitlere bir hitabede bulundu. Dedi ki bana itaatsizlik etmeyin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Benim kumandanıma itaat eden bana itaat etmiş, ona itaatsizlik eden de bana itaatsizlik etmiş olur.'' buyurdu. Buna binayen ''Siz ne zaman bana itaatsizlik ederseniz, peygamberimize itaatsizlik etmiş olursunuz.'' dedi. Onları şeklendiren konuşmalar yaptı ve beni mürrelerin üzerine baskın yapıldı. Birçoğu öldürüldü, kadın ve çocuklar esir alındı, ganimetler de alındı. Sonra Mute muharebesine geçildi. Hicretin 8. yılındayız. Cemaziyelevvel ayı. Miladi 629. Hemen hatırlayalım. Sadece büyük devletlerin hükümdarlarına mektuplar gönderilmedi. Kisra, Heraklius gibi. Kabilelere de gitti. Birçok kabileye elçiler gitti, mektuplar yollandı. Tebliğ hareketi devam etti. Busra denilen, şimdiki Havran ismiyle meşhur olan bir yerin valisine de ashabtan biri gönderildi. Busra o zaman bir beylik. Valisi ve ahalisi aslında Araplar ama dinen Hristiyanlar ve siyaseten de Bizans'a tabi bulunuyorlar. Elçi Dimaşk nahiyelerinden Belkabalı Mute köyüne vardı. Orada Bizans Kayseri'nin Şam valilerinden olan Şurahbil bin Amrul Gassani'nin yanına çıkartıldı. Şurahbil, Hazreti Haris'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi olduğunu öğrendiği anda onu katletti. Bize göre şehit etti. Elçisinin Şehit edildiğini haber alan Resul-i Aleyhisselam çok üzüldü. Zira o ana kadar Efendimizin hiçbir elçisi Öldürülmemişti. Haris Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şehit edilen ilk Ve son elçisi oldu. Doğrudan doğruya Müslümanları Gönülden parçalayan bir hadiseydi. Şürahbil onu katlettim diye seviniyordu. Ama dediğimiz gibi o şehit olmuştu. Hadiseyi değerlendiren Efendimiz derhal bir ordu teşkil etti. 3000 bin meydana gelen bu ordunun başına da kendi azatlısı olan Zeyd bin Haris'e tayin edildi. Radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitaben... Zeyt şehit olursa, yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer şehit olursa, Müslümanlar aralarında münasip birini kendilerine kumandan seçsin.'' buyurdu. Herkes mevzuyu anladı. Demek ki Zeyt şehit olacak. Cafer de şehit olacak. Üç bin kişilik İslam ordusu, tek bir vücut haline gelmiş, harekete hazır bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beyaz bir sancak bağlayıp, komutana verdi. Haris bin Umeyr'in öldürüldüğü yere kadar gidiniz. Orada bulunanlara İslam'ı teklif ediniz. Kabul ederlerse ne ala? etmezlerse Allah'ın yardımına güvenerek, onlarla çarpışınız diye emretti. mücahitleri uğurlamaya, birçok Müslüman da geldi. Efendimiz aleyhisselam burada durdu ve mücahitlere, ben size Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından uzak kalmanızı, Müslümanlardan yanınızda bulunanlara karşı hayırlı olmanızı ve iyi davranmanızı tavsiye ederim. ile başlayan ve devam eden bir, emir verdi. Ardından, orada, Nasrani'lerin kiliselerinde, halktan uzaklaşmış, kendilerini tamamen ibadete vermiş, bir takım kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayın, diye emir verdikten sonra, komutana, şöyle buyurdu. Müşriklerden düşmanla karşılaştığın zaman, onları üç husustan birine davet et. Hangisini kabul ederlerse onlara dokunma. Yine günümüzde maalesef özgür denilen ülkelerde bile uygulanmayan birçok emir buyurdular. Acizlere, tarlada çalışanlara zulmetme. Çocuklara, kadınlara zulmetme. Senden eman dileyenler olursa emanlarını kabul et gibi. Savaşın da bir kuralının olduğunu öğrendi insanlık. Ve böylece göğüsleri heyecan ve cihada karşı aşkla dolu olan mücahitler yollarına devam ettiler. Tarih, hicretin 8. yılı Cemaziyel Velayının ayının sonlarına doğru. Yer, mute meydanı. Bir tarafta, Yüz bini aşan gururlu, kibirli, intizamlı Hristiyanların Bizans ordusu. Diğer tarafta, üç bin kişilik gayet az silahı olan İslam ordusu. Yüz bin kişi bir tarafta, üç bin bir tarafta. Birincisinde her şey var. Bir tek şey yok. İkincisinde düşmana nispetle hiçbir şey yok ama bir şeyleri var. O da iman. Uğrunda her şeylerini feda etmek duygusuyla harekete geçen dinlerinin sahibi Allahu Teala'ya iman ve O'nun yardımına olan itimatları var. Dışarıdan eğer hüküm vermek isterseniz oldukça Kolay bir manzara. Kıyas kabul edilemeyecek kadar bir çokluk ve askeri yardımlaşma var. Ne var ki Kayser iki şeyi birbirine karıştırmış. Görünen ve gerçek olan. Evet, görünen Bizans ordusunun gözleri kamaşturan, dehşet veren haşmetli ordusu. Ama diğerini düşünemedi gerçeği. İki taraf birbirlerini gördü. Bundan sonra bekleyip durmak imkansız. İslam ordusunun kumandası Zeyd bin Harise'deydi radiyallahu anh. Hemen sancağını omuzladı, ortaya atıldı. Ve çarpışma başladı. Şimşek çakışları süratinde bir anda yerler kana bulandı. Tekbir sesleri... Kılıç şakırtıları, at kişnemeleri, yaralı feryatları, harp naraları. Toz duman ortalık. Bir elinde beyaz sancak, düşmanla göğüs göğse kahramanca çarpışan büyük kumandan Hazreti Zeyd, Bizanslıların mızrak darbelerine maruz kalıyor sırtından. Vücudu delik deşik. Ayakta duracak gücü kaybeden bu büyük insan... Mukaddes gayesine kendisini seve seve feda etmenin manevi huzuru içinde şehit oldu. Sancak sahibini bekliyor. Emir vardı. O şehit olduktan sonra Cafer gelecekti radiyallahu anh. Öyle oldu. Yeni kumandan Hazreti Cafer koşa koşa, koşa gitti. Bir ok süratinde sıçradı. sancağa kaptığı gibi omuzladı. Düşman kalabalığını ve kuduran saldırıları hiçe saydı. Safları arasında elde sancağı, diğer tarafta kılıcı daldı içeri. Zeyd'in şanlı, şerefli akıbetine uğrayacağını biliyordu. Bile bile kılıç sallıyordu. Düşman kalabalıkmış olsun, kuvvetliymiş ne çıkar? Yiğit her şeye rağmen kendi vazifesini yapar. Az şey miydi ahiret? Az şey miydi ebedi hayat? Kumandan, Hz. Cafer radıyallahu an gibi, her mücahit, aynı duygu, aynı heyecan, ve aynı kutsi gaye ile düşman ordusuna saldırıyor. Cafer radiyallahu mukadder akıbeti yaklaşıyor. İnen hain bir kılıç arkasından vurdu. Bir kılıç darbesiyle sağ kolu bileğinden kesildi. Bu sefer şanlı sancağı sol eline aldı o vaziyette. Bir kılıç da sol bileğine geldi. Eğer alabilirse, eğer düşünebilirse aklımız, hayalimiz ne olur canlandırın bu büyük kahramanı. Allah Celle Celaluhu'nun yolunda bu kahraman yiğidin yaptığını. Artık iki kolundan da kanlar fışkırıyor bilekten. Mübarek sancağı yere düşürmemek için bileklerinden aşağısı yere düşmüş kollarıyla sarıldı. Artık düşman saldırısına karşı koyacak durumu yok. O anda tek gayesi, birinin gelmesi ve o şerefli bayrağı sancağı yere düşürmeden üçüncü kişiye teslim etmek. Ya Rabbi, bu ne haşmetli imandır. Bu nasıl bir kutsi gayedir. İnsanın tüylerini diken diken eden bu, Haşmetli manzara haliyle fazla devam etmedi. Düşmandan gelen kılıç darbeleri Hz. Cafer'i radıyallahu an çok sevdiği şehitlik mertebesine çıkardı. Henüz o sırada 41 yaşındaydı. Savaştan sonra vücuduna baktıklarında 91 tane mızrak, ok ve kılıç yarası vardı. Selam olsun Cafer radıyallahu anh'a. Ne insanlar gelmiş, ne şerefli, ne yiğit insanlar bu topraklarda gezmiş. Kumandanlık sırası Abdullah bin Revaha'ya geldi radıyallahu anh. Atının üzerinde, aksancak omuzunda, O da düşmana karşı ilerliyor. İki düşman arasında kaldı bir ara. Biri Bizans askerleri, diğeri hiçbir zaman yanından ayrılmayan nefsi. Ama o bu iki düşmana karşı da gereği gibi mücadele veriyor. Bir taraftan düşmana saldırırken, belki nefsi de şöyle diyordu ona, Ey nefsim, ben seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun ya da bunu sana zorla kabul ettiririm. Müslümanlar her yerden bağırıyorlar. İçlerinden ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' diye ağlamaklı sesler yükseliyor. Şöyle anlatıyor kendi vicdanına ''Sen yıllardır hala imtihana gelmemişsin. ''Ey nefsim, sen şimdi öldürülmezsen daha hiç ölmeyeceksin.'' İşte ölüm geldi çattı. Arzu etmediğin halde değil mi? Daha hiç ölmeyecek misin ki? Eğer o iki kişinin yaptığını yapar, şehitliği tercih edersen en doğrusunu yaparsın. Nefsini mağlup eden Hz. Abdullah radıyallahu an çarpışmaya devam ediyor. Bir ara bir kılıç darbesiyle baş parmağı koptu. Küçücük bir deri parçası tutuyor. Atından yere indi, parmağının üstüne ayağıyla bastı. Sallanan kısmı koparttıktan sonra tekrar atına in, bindi ve düşman safına yeniden daldı. Nasıl bir kalp, nasıl bir iman ve nasıl bir feyz sahibi... Vücudunda hiç mi ağrı yoktu, ey Abdullah bin Revaha, radıyallahu an? Hiç sızın yok muydu? Ne alıp götürdü Allah aşkına? Kahramanca çarpıştı. Sonra bir ara geri dönüp atından indi. Ve değerli dinleyenlerim, şunu da unutmayalım: üç günden beri ağızlarına tek bir lokma alamamıştı çoğu. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh onlardan bir tanesiydi. O sırada bir etli kemik sundu biri. Üç günden beri ağzına aldığı küçücük bir lokma olacaktı bu. Mecalleri yoktu çoğunun. Ama nerede? Henüz o küçücük etli kemiği ısırmıştı ki Müslümanların bulunduğu tarafta bir gürültü ve kargaşa koptu. Hz. Abdullah radiyallahu anh elindeki o zaten küçücük bir parça koparmış bulunduğu kemiği yere koydu. Kendi kendine ''Sen'' dedi ''Hala dünyada boğazınla meşgulsün ha'' Hemen kılıcını aldı çarpışmaya devam etti. Üç gündür aç. Ve sonra arzuladığı yüce makamada kavuştu. Üç tane kahraman şehit oldu. Ve başsız kaldı İslam ordusu. Bir tehlike var. Müslümanlar dağılabilirler. Birinin seçilmesi lazım. Acaba kim olacak? aralarında hızlı bir karar vermeleri gerekiyor. En son Hazreti Halid radıyallahu an seçildi. Bütün bunlar olup biterken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halbe katılan veya katılmayan eshabe dua ettikten sonra Medine'de bulunuyordu. Medine neresi lütfen bir düşünün, mute neresi? Efendimiz Aleyhisselam bin kilometre uzakta. Lakin bu uzun mesafe, hakikatin gözüne sahip olan Efendimiz Aleyhisselam için kısaldı. Allah Celle Celaluhu için her şey çok kolaydı. Bu anlatmaya çalıştığımız harp nasıl anlatılıyorsa şimdi, belki çok daha net ve ayrıntılı bir şekilde... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından an be an anlatıldı. Etrafta sahabeler merakla onu dinliyorlar. Buyuruyor Zeyd bin Harise sancağa elini aldı. Şehit oldu. ''Onun için Allah'tan af dileyiniz. ''Sancağı Cafer aldı, o da şehit oldu.'' ''Onun için de af dileyiniz. ''Sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı.'' ''O da şehit oldu.'' ''Bu kardeşiniz için de Allah'tan af dileyiniz. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözyaşları döktü. Abdullah bin Revaha'dan sonra Sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. İşte şimdi tandır tutuştu, harp kızıştı. Allah'ım sen ona yardım et diyordu ağlayarak. Müslümanların başlarına layık gördükleri yeni kumandan Hazreti Halid radiyallahu an düşman üzerine yürüdü. Mücahitler de ardından... Öylesine saldırıyor ki düşman şaşkın. Neye uğradıklarının farkına varana kadar yüzlerce askerin yerde serili olduğunu gördüler. Akşama yakın olan bu olayda düşman toplulukları bozguna bile uğradı. Bilindiği gibi o zamanki savaşlar Şimdiki savaşlar gibi geceli gündüzlü devam etmiyordu. Sabahleyin, herkes işine gücüne gidiyor. Öyle düşünün, işe güce gider gibi asker silahını kuşanıyor, harp meydanına gidiyor, gerektiği kadar çarpışıyor, akşam olduğu hava karardığı zamanda, herkes nasıl işinden evine dönüyor, onun gibi ordugaha dönüyordu. Hz. Halit radıyallahu anh, Akşama yakın komutan olmuştu. Bir iki taarruzdan sonra hava kararmış, iki tarafta kendi taraflarına çekilmişti. Hazreti Halit radıyallahu an büyük bir kahraman olduğu kadar harp sanatında da çok dehalığı vardı. Günün doğuşuyla birlikte İslam ordusu da yeni bir tertip ve düzenle düşman karşısına dikildi. Bunu gören düşman hem hayrete kapıldı, hem de ürkek bir tavra girdi. Neden? Gece İslam ordusu safında duydukları gürültülerin, türlü hareket seslerinin manasını anlıyorlardı. Tamam dediler. Demek ki Müslümanlara bir sürü yardımcı kuvvet gelmiş, baksanıza. Biz dün bunları bu tarafta görmedik. Halbuki Halit radıyallahu anh, akıllıca bir taktik uygulamıştı. O gece Müslüman bölüklerin yerlerini değiştirdi. 300 kişi en sağdaydı. O en sağdaki 300 kişiyi sola aldı, buradakileri oraya aldı. Düşman birlikleri sabahleyin karşılarında yeni yüzler, yeni kıyafetler, taptaze bir kuvvet zannettiler bunları. Eyvah dediler, bunların arkasından gelenler var. Gerçekten de Allahu Teala kurbanı olduğum, yardımcı oldu Hazreti Halit radıyallahu an mesela o gün buraya lütfen dikkat ediniz bu savaşta yedi tane kılıcını parçaladı yedi tane kılıç lütfen düşünün bu kılıçlar günümüzün oyuncaklar gibi değil acaba kaç tane kafiri kırıp geçirdi de kırıldı yedi tane kılıç parçaladı ve Allah-u Teala'nın izniyle şükrettiler, secdelere kapandılar. Efendim, kendilerinden 50 kat büyük olan düşman ordusunu sindirdiler. Lakin henüz tehlike bitmedi. Bu bir avuç Müslümanın bir daha bu sayıca kalabalık ordunun toplanmasına fırsat vermeden bir şekilde geri alınması gerekiyordu. Bunu yapmak için de Hazreti Halit radiyallahu anh, bir plan daha ortaya koydu. O günün gecesi İslam'ın izzetini, şerefini, şanını koruyarak ordusunu kaldırıp güneye doğru süzüldü. Zaten düşman ard arda yediği darbelerden sersem halde. Bu gidişe biraz seyirci kaldı, sevindi. Sonra Hazreti Halit radiyallahu anh'ın taktiğinin İkinci kısmı da müspet netice verdi ve bir avuç İslam mücahidi düşman diyardan tereyağından ağından kıl çekercesine geri çektirilerek yok olmaktan kurtarıldı. Allahu Teala'nın inayeti ve lütfuydu bu. 7 gün devam etti. İslam ordusu sadece 15 kadar şehit verdi. 15 şehidimiz oldu. Karşıdaki rakam yüzlerle ifade ediliyordu. Ve böylece düşman şaşkın, mahvolmuş bir şekildeydi. Büyük bir hezimet yaşadılar. Müslümanlar vakarla, dualarla, tekbirlerle Medine'ye döndüler. Bu arada bir yüreği sızlatan durum da var. Onu da paylaşmak isterim. Cafer radıyallahu an güzel komutanımız şehit olmuştu Mu'tede, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o savaşın kısımlarını anlatıyordu ya, şundan sonra şu şehit olacak diye. Bu haberi verdikten sonra Hazreti Cafer radıyallahu an evine gitti. O zaman hanımı Esma binti Ümeys radıyallahu anh'a hiçbir şeyden haberi yok. Ev işleriyle meşgul. Bir haber gelmesi için üç gün geçmesi gerekiyor. O kadar uzak yerde kocası çocuklarının yüzlerini yıkamış, başlarını tarıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam müsaade istedi. Ey Esma, Cafer'in oğulları nerede diye sorunca Esma annemizin hiçbir şeyden haber yok dedik ya. Çocukları çok seven Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in bu isteği altında bir mana aramadı. Oğullarını tutup yanına getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları öptü, başlarını sevdi, kokladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. İşte o anda Esma annemizin yüreği dağlanır gibi oldu. Ya Resulallah dedi. Anam babam sana feda olsun. Siz niçin ağlıyorsunuz? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından size acı bir haber mi erişti? O yüzden bağlıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acı gerçeği üzüntü içinde haber verdi. Evet onlar bugün şehit oldular. Esma radiyallahu anha'nın gözlerinden bir anda yaşlar seller gibi boşanmaya başladı. Kadınlar başlarına toplandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi mübarek gözlerinden yaş akıyordu ama şu emri verdi. Ey Esma ağzından uygunsuz ve kaba bir söz kaçırma göğsünü de dövme. Sonra haneyi saadetine geldi. Hanımlarına Cafer ailesi için yemek yapmayı unutmayın buyurdu. Bunun üzerine ev halkına üç gün yemek yapılıp yedirildi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Kesir'de de geçer, Hazreti Cafer radıyallahu anh için üç günden sonra ağlamayı yasak ettiler. Peki, Caferi Tayyar nereden geliyor onu anlatmayı unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cafer radıyallahu anın kesilen o iki eli vardı ya, ona karşılık Allahu Teala'nın ona iki kanat verdiğini ve cennette onunla istediği gibi uçup durduğunu haber verdiler. Bu sebeple ona Caferi Tayyar denilmiş. <Gülüyor> Henüz İslam ordusu Medine'ye gelmemiş. Bir ara Harte şehit olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın kızını gördü. Masum kız, Efendimizin yüzüne hüzünlü ve ağlamaklı bakıyordu. Bu manzarayı seyre dayanamayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, merhametinden ağlamaya başladı. Saad bin Ubade Hazretleri, ''Ya Resulallah, nedir bu?'' diye sorunca, yani niçin gözyaşı döküyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sevgilinin sevgilisine hasretidir buyurdu. Ve İslam ordusu geldi. Coşkuyla karşılandı. Şehit olanların acıları paylaşıldı. Allahu Teala'nın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onlara dua buyurdular. Bugünlük de bununla iktifa ediyoruz. Böylelikle erkek adam ağlamaz sözünün de doğru olmadığını saçma olduğunu bir kez daha görüyoruz. Her konuda örneğimiz olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz yaşı döktükten sonra <gülüyor> erkek adam ağlamaz mı sözünü. Ne kıymeti var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed. Bir başka bölümde inşallah Mekke'nin fethine geçelim. Mevlamız Celle Celaluhu o yiğitlerle karşılaşmayı layık değilsek dahi onların yolundan gitmeyi cümlemize nasip buyursun amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühim. ki cihan güneşi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı yararlanılan eser salih suruca ait